Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla özlerle birliktesiniz ve bu haftaki başlığımız anlat hikayeni dostuna, o da anlatır dostuna. Bir önceki programda araştırma verilerini kullanarak hikaye oluşturma meselesini konuşmuştuk. Böylece giriş yaptığımız sosyal fayda iletişiminde hikaye anlatıcılığı konusuna bu hafta da devam ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi bir tanım üzerinden başlayalım. Hikaye anlatıcılığı olayları ve imgeleri parlatarak aktarmaktır diyor Wikipedia. Evrensel olarak tüm insan topluluklarında ve neredeyse tüm zamanlarda eğlence, eğitim, kültürü muhafaza ve değerler sistemini yaygınlaştırmak için kullanılmış. Dar anlamıyla sözlü geleni, daha geniş anlamıyla ise günümüz iletişim mecralarında kullanılan öykülendirme tekniklerini ifade ediyor. Yani aslında yine riteler tanım bize bağlamı kurma olanağı sağladı. Olay ve imgeleri parlatarak aktarmak reklamcılığın da kalbi. Peki ya sosyal fayda iletişiminde bir hikaye anlatabilmek neden önemli? Eğer toplumsal fayda için çalışıyor ve destek bekliyorsanız... ...ya bir hikayeniz olmalı ya da eyleminizle bir hikaye yaratmalısınız. Daha önce söylemiştim bir önceki şeyde de programda da... ...çünkü hikayeniz yoksa sizi dinlemezler. ...sizi dinlemezlerse anlamazlar, sizi anlamazlarsa da destek olamazlar. Hikaye anlatıcılığı çok eskiden beri değerleri ve kültürel normları aktarmak için kullanılıyor. Hikayeler bilgi aktarımında sosyal bir bağlam kurmanın da aracı. Çünkü bilgiyi, mesajı bir kahraman ve etrafındaki olaylarla birlikte aktardığınızda... ...sosyal bir çerçeve içine oturtmuş oluyorsunuz. Bu öğrenmeyi ve algılamayı çok hızlandırıyor... İnsan zihninin çalışma biçimine de uyumlu çünkü insan bilgisi hikaye kurgusu üzerine kurulu. Zihnimiz anlamak, hatırlamak ve hikayelendirmek için gerekli bilişsel donanıma sahip. İnsanlar bireysel olarak da sosyal olarak da hikaye anlatan organizmalar. Hikayeler öyküsel düşünen insan zihnini yansıtıyor ve olguları bir hikaye içinde hatırlamaya yatkınız. Tüm bunlar bir sosyal fayda kampanyası bağlamı içinde düşünüldüğünde bulunmaz faydalar. Bir mesajı hikaye ile iletmenin iletişim tekniklerinde karşılığını konuşalım biraz da. Konuşalım. Ee, şimdi bir kere bir ikna meselesinden söz ediyoruz eğer e, iletişimden söz ediyorsak. Ee, ikna süreci algılamayla başlıyor. Ee, algı ve anlamanın da aşamaları şöyle aslında sıralanıyor. Dikkat önce sonra anlıyorsunuz dikkat ettiğiniz şeyi sonra kabul ediyorsunuz. Sonra bunu zihninizde tutuyorsunuz ee, ve bunun sonucunda da bir eylem gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi aslında burada karışık bir durum var. Bunlar her zaman oluyor mu? Yani her önümüze çıkan şeye dikkat ediyor muyuz biz? Her maruz kaldığımız durum bizim dikkatimizi çekiyor mu? Hayır çekmiyor. Burada bir seçicilik var. Örneğin otomobili almıyorsanız... ...bugünkü gazetede hangi otomobil ilanları var diye sorduğum zaman... ...onları görmüyorsunuz, hatırlamıyorsunuz. Yani görmüş olabilirsiniz ama hatırlamıyorsunuz. O yüzden maruz kalmadan itibaren her şey seçici. Hani klasik bir örnek vardır. Evinize birisi gelir... Siz ona evi tarif etmişsinizdir. Ee, o bir yerden arar. Der ki burada işte şen kasap var ben onun önündeyim. Ya bu şen kasap neredeydi hatırlayamazsınız. Sizin için e, dikkat çekici bir şey değildir. Et almıyorsanız, yöter yansanız, ya da o kasaptan dışarı şey yapmıyorsanız. Bunun önemi yoktur ama o, o anda oraya gelip size telefon eden arkadaşınız için bu hayati bir şey. Çünkü doğrudan ona maruz kalıyor. E, dolayısıyla bütün bu hikaye seçici gerçekleşiyor. Yani seçici maruz kalıyoruz. Seçici dikkat ediyoruz. Seçici algılıyoruz. Aklımızda da seçici bir şekilde tutuyoruz. Ve bunların içinden de bir kısmına ilişkinde eyleme geçiyoruz. Ama o da seçici bir şekilde oluyor. Ee, burada maruz kaldığımız şey, bütün bu anlattıklarında maruz kaldığımız şey aslında hikaye. Öncesi, sonrası, bugüne referansları ve yarına dair vaat ya da umutları olan bir hikaye. Ee, bizim dikkatimizi çeken şey, algılayıp akılda tuttuğumuz ve bizi eyleme geçiren şey ise hem proje ya da davanın bir hikayesi, hem de hikayeye katkı yapma ve içine kendi hikayemizi katma şansı aslında. E, bir projenin ya da meselenin içinde kendimizi ne kadar çok bulursak o kadar da kolay destek veriyoruz. Ve onu kendimiz için o kadar da fazla yeniden üretme fırsatları buluyoruz. Hikayeler etkili öğrenim araçları. Çünkü dinleyenler hem bağ kuruyorlar hem de hatırlıyorlar. Hatırlama oranı, hikayeyle öğrendiğin bir bilgiyi, bir veriyi hatırlama oranın düz bir veri öğrendiğin zamankinden çok daha yüksek. Buna da örnek olabilecek bir müzik arası verelim. Çocuk gelinler dediğimiz zaman bir veriyi biliyoruz aslında. Bir durumu biliyoruz, meseleyi biliyoruz. Çocuk ve gelin arasındaki kavramsal gerilim de bize bir aksiyon isteği veriyor. Ama bir karakteri bu hikayeye yerleştirdiğimizde meseleyle kurduğumuz bağ daha derin oluyor. Mesela Ünzile'yi dinlediğimizde meseleye angaje oluyoruz. Evet onu dinlemeden önce bir şey söyleyebilir miyim Tabii. burada? Ee, bir hikayenin bizim zihnimizde daha fazla kalmasının nedeni ...zihnimizdeki farklı farklı katmanlara farklı farklı tortular bırakıyor olması. Yani onun sesini ayrı hatırlamak, hikaye sözünü ayrı hatırlamak... ...arkasında yatan hikaye örgüsünü ayrı hatırlamak... ...onun toplumsal zeminini, onun bizde yarattığı görsel imgeleri, görsel halleri ayrı hatırlamak... ...daha bütünsel ve daha birbirini tetikleyen bir algı yaratıyor. İşte o algı yüzünden orada söylediğimiz... Orada anlattığımız hikaye bizim kafamıza daha çok kalmasına neden oluyor. Tek bir kelimeden veya tek bir sesten çok daha güçlü bir şey yaratıyor. Çünkü ses görüntüye dönüşüyor. Görüntü akla dönüşüyor. Akıl matematiğe dönüşüyor. Matematik başka bir şeye dönüşüyor. Bunların hepsi bir arada bir kavrayışına neden oluyor. Üzüleyi şimdi dinleyebiliriz. <gülüyor> On kardeş peşi Büyüdükçe ufak Ve de görücü İnci gibi dişi Görücü bilir kişi Sövdüm ağlar gider Olur hatun kişi Varmadan sekizine diğurdu gün zile hem çocuk hem de kadın ol ikisinde ara Bitmez, köyün en son çitine inanır o sınırda dünyanın bittiğine. Ünziyle insan dönü bilinmezlere gebe, sırların mihnetini yükleyip de beline. Çocuk hem de kadın, on ikisinde ana... Emzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birliktesiniz ve sosyal fayda iletişiminde hikaye anlatıcılığı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Hikaye, hikaye, hikaye diye çok fazla tekrarladık ama biraz da hikayeden ne kastettiğimizi söylemekte fayda var. Her biriniz meselenizle ilgili her bilgi eninde sonunda bir hikayeye dönüşebilir. Mesele bunu bir bağlam içerisinde ve bir karakterle bir ya da birden fazla karakterle anlatmakta. Yani insanların kendi hayatlarıyla bağ kurabilecekleri, özdeşleşebilecekleri veya kurtarmak isteyebilecekleri bir karakterle. Özellikle de günümüz kuşağının karakterlerle çok ilişkili olduğunu genel olarak temalara değil... ...karakterlere bağlandıklarını daha önce konuşmuştuk. Y kuşağının nasıl iletişim kurduğunu anlatırken. Bu da onun gibi. Hikayeleştirilmiş öyküleri, hikayeleştirilmiş meseleleri sahiplenmeye çok daha yatkınız. Ee, biraz da hikaye anlatıcılığının tekniği üzerine konuşalım. İyi bir kampanya sürecinde hikayeyi parlatmak zorunlu mu? Ee, zorunlu. Şimdi parlatmak üzerinden girince buna zorunlu demek biraz tepki çekebilir ama... ...sözünü ettiğimiz şey şu aslında hikayenin sizin oluşturmanızdan söz ediyoruz. E, çünkü zaten siz hikayenin bileşenlerini oluşturuyorsunuz. Kampanyanızda bir takım e, durumlar var, çözülmesi gereken sorunlar var, bir takım kahramanlar var vesaire. E, dolayısıyla her bunu, buna maruz kalan kendi hikayesini kafasında oluşturuyor sizin kampanyanıza dair. Mesela ortak hikayeler yaratmak. Yani herkesin ortak kesen e, bir hikaye kurgulamak. Bunu önceden öngörmek, bunu, buna müdahil olmak meselesi. Aslında he, hikayenin ana gövdesi, yan temaları, içinde yer alan karakterler ve vermeyi istediği mesaj bir bütün olarak ele alınmalı. Bir hikaye oluştururken bileşenlerin içinden bu, o mesajı zedeleyebilecek olanları temizlemek gerekiyor toplumla ve hedef kitlemizle konuşmamızın önünü açabilecek olanları da güçlendirmek gerekiyor. Yani kontrolsüz bırakmamak gerekiyor. Başıboş bırakmamak gerekiyor Başı Başıboş hikayeyi başkası sahiplenir. <gülüyor> Yeniden üretir herkes kendi, başkası sahiplenir o ayrı ama onun da ötesinde de farklı tezahür eder. Herkesin zihninde ayrı bir şey ortaya çıkar. şimdi sosyal fayda iletişiminde hikaye onu dinleyende ve ma ya da maruz kalanda bileşenlerine göre çeşitli duygular oluşturmalı. Bir not almıştım onları. Onlar şöyle ...bir mesele var. Yani ne bu? Çözümü bekleyen şey nedir? Sorun nedir? Bir kere bu duyguyu uyandırmalı. Buradan bir kıssa çıkarmalı. Buna maruz kalan kişi. Ben niye bu hikayeyi dinliyorum ya? Ben niye bu meseleyle ilgiliyim? Bunun aktörleri olmalı. Yani bu hikayede dost kim? Düşman kim? Biz kimiz? Siz kimsiniz? O kim? Benim bu insanlarla ve bu başkalarıyla e, ilişkimde onlarla girdiğim iletişimde yerimle Onların aralarında ne işim var? Kendimi nasıl tanımlıyorum burada? Bir hedef olmalı. Yani ne olmalı? Nasıl olmalı? Ne zaman yapılmalı? Ve bir görev olmalı son noktada. Yani bu hikayede benim üstüme ne görev düşüyor? Ben bunu dinledim, maruz kaldım. Bunun içinde kendimi hissettim. Nerede olduğumu da anladım ama ne yapacağım? Bu aslında e, temel iletişim kampanyasının e, kurallarından da biri hani bir mesajın olmalı o mesaj karşısında bir aksiyon çağrının olmalı diye giden kurallarımızla evet. bunun aynı. ...üstelik e, geleneksel hikaye anlatıcılığı da aslında tam olarak bu kurallar üzerinden işliyor. Çünkü yerli kabilelere de baktığınızda tüm toplumsal dönüşümleri veya normları bu kurallar içerisinde anlatıyorlar. Bir bağlama oturup karakter üzerinden ne yapılması gerektiğini, ne yapılmaması gerektiğini. Yani aslında zihnimiz hep aynı çalışıyor. Valla Aristo Retorik'te yazmış bunu. Yani 3000 bin yıl önce e, bugünün pazarlama kavramları içinde kullanılan AIDA, işte Attention, Interest, Desire Action diye geçen... Ee, ...ayıda teorisi şey de var. Ee, bugünün çağdaş pazarlamacılarının... ...modern pazarlamacılarının yazdıkları... ...retorik de var. Alıp baka, bakarlarsa... ...görür okurlarımız orada. Bir de tabii iletişimin temel önermelerinden... ...biri var. Medium is the message. Yani mecra mesajın ta kendidir. Hikaye anlattığımız... ...mecra önem taşıyor mu? Ee, taşıyor ama burada şöyle bir... ...düzeltme mi diyeyim, parantez mi diyeyim... ...bir açılım mı diyeyim, bir şey yapayım. <gülüyor> Ünsal Özkay... Ee, Kaybettiğimiz bir iletişim üstadıydı. Bu sözü yaradanımız medya diye çevirmişti. Bu daha doğru bir çeviri. Yani medya mesajın kendisidir demek yerine. Şey bir medyum yani taşıyıcı bizi yaratır, bizi yönlendirir. Dolayısıyla aslında kendisi mesaj yerine geçer. Dönüştürücü mesaj yerine geçer demek istiyor Ünsal Hoca burada. Ben sana bir şey sorayım yani hikayenin yayınma araçlarının öneminden söz ettik burada ee, işte Medium derken aslında onun altını çizdik ama ben sana bir soru sorayım. El yazması bir kitap varsayalım. Bunun anlattığı hikayeyle internetin bize taşıdığı hikaye aynı şey midir? İçeriği aynı bile olsa. Aynı kelimelerden bile oluşsa ilettiği atmosfer o kadar farklı ki ikisinin. ...hikayenin aktarımını, duygusunu değiştiriyor... ...duygusu ve atmosferi değişen hikaye... ...bambaşka bir şey söylüyor bana... ...ve ben başka bir aksiyon almamı sağlıyor... ...o yüzden ikisinin aynı hikaye olması çok mümkün değil... ...evet işte tam da Medium'in... Mes mesaj veya mesajı nasılsa... E, ...tam şeyi burada... E, ...gündeme giriyor... ...çünkü sözlü aktarım, el yazması... ...matbaa ile seri üretilmiş bir kitap... ...gazete, televizyon ve internet... ...hikayenin sadece içeriğini değil... ...onunla girilen, girilen etkilenme ilişkisini değiştiriyor... ...asıl mesele o... Şimdi sözlü aktarımda hani ozanlar var, dengbejler var tarihte, destanlar anlatıyorlar. Burada anlatıcı önemli. Yani kim geldi anlattı? Hani Karacaoğlan mı söyledi, bir başkası mı söyledi? Kimin söylediği çok önemli burada. Dolayısıyla o söyleyen değil de bir başkası, o değil de bir başkası söylediğinde sözün gücü azalıyor ya da fazlalaşıyor. El yazmasındaysa durum bambaşka bir şey. Orijinali kimde? Yani kim yazdı bunu? Orijinal metin hangisi? O orijinal metine sahip olanın gücü artmaya başlıyor. Matbaa baskısı bir kitaptan söz ediyorsak içeriği ve yazarın fikriyatı önemli ama kaç kişinin okuduğu da çok önemli. 50 bin basmış bir kitap okuyor olduğunuzda onun daha başka bir gücü oluyor sizin üzerinizde. Değeri artıyor. Gazeteden söz ediyorsak hızlı erişim önemli. Şimdi bunlardan söz ediyorsak diyorum ama bunlar tarihsel olarak birbirinin arkasından geliyor. Yani önce o var sonra bu var diye gidiyor. E, dolayısıyla bir zihin haritası değişiyor buna maruz kalan insanların bunu e, algılayan insanların. Şimdi günlük olarak ulaşıyor gazete ya oraya dönersek. Ama gazetede daha önemli bir şey var. Belgeyle desteklenebiliyor. Fotoğraf basabiliyorsunuz. Birisinin sözünden alıntı yapabiliyorsunuz. Ve çoklu bir şey yapabiliyorsunuz burada. E, sonra televizyon var gazetenin arkasında. Bir kere görüntülü ispat çok güçlü hale geliyor televizyonda. Biraz daha geniş bir çerçeve çizebiliyorsunuz. E, bir de karşılaştırmalı olarak anlatabiliyorsunuz televizyonda. Aynı anda birkaç şeyi arka arkaya burada bu olurken burada da bu oluyordu diye verebiliyorsunuz. Mesele internete geldiğinde, tarih oraya doğru ilerlediğinde artık hız, yaygınlık vesaire gibi şeyleri devralıyor. Güncelliği de devralıyor. E, orijinalliğin çok önemi kalmıyor internete geldiğinde. Yani ilk kaynak vesaire gibi şeylerin önemi kalmıyor. Ama daha yeni bir şey ortaya çıkıyor. Özellikle internetin son döneminde. Kişisel varlığımızı tamamlayan bir öğeye dönüşüyor. Yani kendini geç, gerçekleştirmek aracı haline geliyor. Kendini içinde bulabileceğin bir şeye dönüşüyor. Şimdi tabii ki bunların tamamında farklı farklı insan varoluşları ortaya çıkıyor. Toplum da bunun içinde kendisini farklı normlarla ölçüyor ve ifade ediyor. Biraz açarsak mesela yani mesela aslında televizyon bize sadece haber, bilgi ve eğlence aktarmıyor. Bir düşünme biçimi aktarıyor yani. Gördüğünün, duyduğunun, önemli olduğunu Gerisinin değersiz, gereksiz, hatta marjinal olduğunu sana söylüyor. Yani Hı. bu bir düşünce biçimi. Bunlar var. Televizyona çıkanlardır en önemli olanlar. Geri kalanlar o kadar değerli değildir. Ve hatta marjinaldir. Yani onlar benim için etkileyici kapsamda bile değildir duygusu yaratıyor. Kitleselliğiyle diğer tüm öykülerin üzerine basıyor aslında. O güç ve hatta bir mi? filin züccaciye dükkanında oluşu gibi. Kitleselliği... ...ile kısmı bile tartışmalı, kitleselmiş gibi gösterme becerisi de sağlayabiliyor. Evet. Yani öyle bir gücü var burada. Bu bir, bir tür içgüdü gibi yayılıyor bu ve ortalama akla yerleşiyor. Yani dolayısıyla görmediğin şey önemsizdir duygusu. Televizyonun bize taşıdığı şey işte medya bizi burada böyle yaratıyor yani. Şimdi hikaye kurarken ya da aktarırken mecralara ve onların toplum üzerinde yarattığı... ...yeni düşünce biçimlerine uyumlu olması önemli hale geliyor o zaman. Buraya dikkat etmek gerekiyor, buraya... E, Özellikle bakmak gerekiyor. Bu aynı zamanda bir iletişim kampanyası bir sosyal fayda üreten proje için ya da bir sosyal fayda üreten kurum için bir iletişim kampanyası düzenlediğinizde herhangi bir toplumsal dönüşüm yaratmak istediğinizde hangi mecralarda hikayenizi yeni baştan yeni baştan nasıl kurgulayacağınızı da gösteriyor. Burada da hangi hikayeyi seçeceğiniz de önemli hale geliyor. Sizin bir kurumsal hikayeniz var bir tarafta. O kurumun hikayesini özellikle söylediğinizin dinlenmesi için sürekli olarak anlatmanız lazım. Diğer tarafta o anki mesele, o anki kampanyanın odağını anlatan hikayeler olması gerekiyor. Burada da iki tane ayrı yöntem var. Biri başarı hikayelerini anlatmak. Diğeri de e, var olan sorunun hikayelerini anlatmak. Belki bu iki yöntem hatta belli bir kampanya ya da proje süreci içinde birbirini izleyebiliyor. Ama özellikle başarı hikayeleri çok efektif ve çok hızlı sonuç veren hikayeler oluyor. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken noktalardan biri hep söylediğimiz fotojenik hikayeleri seçmemeye özen göstermek. O hikayenin altını veriyle bilgiyle de donatabilmek. Ee, evet şimdi e, insanın beyni iki yarım küreden oluşuyor ya. ...hani sol beyin ve sağ beyin. Ee, şimdi bu iki yarım küre... ...işte sanatçıların... E, ...beyinleri sağ beyin daha çok çalışır... E, ...matematikçilerin de sol beyin çalışır... ...falan diye e, tanımlanır. Yani bu bizim anlatmak için kullandığımız... ...bir... E, ...yöntem aslında. Hani Bu şöyle bir şey değil, matematikçiyseniz... ...sağ beyin hiç çalışmaz falan diye bir şey yok. İnsan beyni bütünsel olarak... ...çalışıyor. Bu, bu bir görev dağılımı. Yani sol beyin mantıklı... ...daha matematiksel... Ee, ...söz e, üzerine kurulu... ...söz de matematik çünkü insanın zihnindeki karşılığı... ...hani gerçekler üzerine kurulu... ...böyle belleği kontrol eden falan bir taraf... ...ve biraz tutucu taraf... ...yani öyle çok kanıtsız, ispatsız şeylere... E, ...çok da temah etmeyen bir taraf... ...şimdi sağ beyinse ise daha çağrışımcı... ...daha görsel düşünüyor... ...geometrik e, algı mesela... ...aritmatiğin cebir tarafı e, şeydeyken... ...sol beyindeyken... geometri tarafı sağ beyinde yer alıyor... ...hani müzik... ...orada, böyle daha oyun içeren şeyler orada. Genellikle tahminleri vesaireyi bu tarafa doğru e, yüklüyor insan zihni. Yani işte çözümleyici biraz böyle eğer öyleyse şöyle mi olur falan şeyleri bize bizim sağ beynimizin bize armağanları. Ve o yüzden de yaratıcı bir tarafı var bunun. İşte bir hikaye kurguluyorsanız ya da bir iletişim yapıyorsanız... İnsanın bu iki e, durumuna da yani mantıklı tarafına da e, şimdi gerçeklerle uğraşan daha tutucu olan tarafına da ya öyle değilse diyen hınzır tarafına da seslenmeniz gerekiyor. Bunların ikisini birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi bir şeyin Ahmet amca tam bir lafı var diyor ki kalabalıklar neyi sever kimse bilemez. E, kalabalıkların neyi sevdiğini anlamanın tek yolu aslında kalabalıklarla düzenli ilişki kurmak, iletişim kurmak hikayeler anlatmak, anlatılan hikayelerden maruz kalanlardan yeni hikayeler devşirmek ve yeni hikayeler oluşturmaya devam etmek. İşte o zaman bilirsiniz kalabalıkların neyi seveceğini. Ama bu bilgi kalıcı olmaz. Bu bilgi e, sizin böyle bir formül gibi kenara yazıp toplumuz bunu seviyor falan diyemeyeceğiniz bir bilgidir. Çünkü sürekli değişir. Siz onun içinde yaşıyorsunuzdur. Hikaye toplumu dönüştürür, yeni bir hikaye yaratır. O yeni hikaye yeniden dönüştürür, yeni hikayeler oluşur. Hatta geriye dönüp tarihi de ayrıca bir hikaye olarak anlatabilirsiniz. Galiba bir de şeyi söylemek lazım, altını çizmek lazım yani söylemek lazım derken. Şimdi insan yani her ne yapıyorsanız, hikaye anlatıyorsanız, şiir yazıyorsanız, iletişim yapıyorsanız, hele sosyal fayda iletişimi yapıyorsanız şunu mutlaka akılda tutmanız lazım. İnsan dediğiniz şey nedir diye bir bakın, hani şöyle bir davranışlarını tanınmayın. İnsan görür, hareket eder, hareket edeni algılar hisseder ses duyar, tempo duyar, doku, e, tempo tutar, dokunur, göz atar. Akıl sahibidir çünkü akılda tutar onu. Hafızası vardır, okur, aktarır, okutur, aktarılanı alır. Bütün bunlara hitap eden bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani insanın sadece okumasını bazalar alırsanız, tempo tutmasını unutursanız o zaman hikayeniz yarım kalır. O hikayenin bir müziğe, bir sese ihtiyacı vardır. Çünkü bir tempoya ihtiyacı vardır ki kafada kalabilsin, bütünlesin, kendini tekrar etsin, ilerletsin ve gelişsin. Kısacası hikayenizi ya da hikayelerinizi bulun, kurgulayın ve her fırsatta yeniden, yeniden, yeniden anlatın. Bu hafta da Hemzemin'in sonuna geldik. Soru, fikir ve görüşleriniz için bilgi.hemzemin.org'a yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.